...ayakkabı tamir ediyordu. Tamirci tamir edilecek yerleri dikkatle ölçüyor... ...yamayı itinayla yerleştiriyor... ...ayakkabının her yerini kontrol ederek... ...ayakkabıyı en iyi şekilde güçlendiriyordu. Adamı hayranlıkla seyreden bir genç yanına yaklaştı. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Kolay gelsin. Sağ olasın, buyur. Uzun zamandır sizi izliyorum. Bir şey dikkatimi çekti de işinizi çok dikkatli yapıyorsunuz. Ben her zaman işimi en iyi şekilde yapmaya çalışırım. Yoksa içim rahat etmez. Müşterileriniz işinizi iyi veya kötü yaptığınızı ancak siz gittikten sonra anlayacaklar. Evet haklısınız. Bu tarafa tekrar mı geleceksiniz? Yok hayır. Bir daha uğramam herhalde. O halde niçin bu kadar titizsiniz? Eğer ben işimi iyi yaparsam, benden sonra buradan geçecek tamircin işi kolaylaşacak. Ben eğer kötü malzeme kullanır, işimi baştan sağma yaparsam, halk bunu er geç anlayacak. Ve ondan sonra buradan geçen tamirciye kimse iş vermeyecek. Ben buna razı olamam. Senaryoya uyarlayan ve yöneten...